Evet bir Söz Küçük'ün programında daha birlikteyiz. Bundan önceki iki hafta boyunca 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları'nı konuştuk. İki hafta boyunca üst üste aynı programı yayınladık. Bunun önemi Dünya Çocuk Hakları'nın bizim için çok önemli oluşuydu. Bugünkü konumuza gelecek olursak da Hisar Eğitim Vakfı öğrencilerinden 4. Sınıf Öğrencisi Gökçe ve 2. Sınıf Öğrencisi Çınar bizimle olacaklar. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Önce Gökçe'yi tanıyalım ardından Çınar tanıyalım. Ben Gökçe Karoğlu. Hisar Eğitim Vakfı 12. sınıf öğrencisiyim. Fen alanında okuyorum. Çınar? Aa, ben de Hisar Eğitim Vakfı öğrencisiyim. 10. sınıfta okuyorum. Aynı şekilde fen alanında okuyorum. Hani apayrı bir şeyden bahsetmek gerekirse <gülüyor> Cem Yılmaz manyağındır. Güzel. Peki sosyal sorumluluk projeleriniz var. Ee, bu projelere nasıl dahil olduğunuz diye başlayalım Gökçe senden. Şimdi şöyle sosyal sorumluluk deyince öncelikle hani Belki benim yaşımdaki biri için çok iddialı olacak ama yavaş yavaş benim için bir yaşam tarzı haline gelmeye başladı. Bu tabii ki hani okulda ilk dahil olduğum projelerle başladı. Mesela bizim okulumuzda sosyal sorumluluk projesi yapmak demek her öğrenci için tanıdık bir aktivite aslında. Çünkü okula ilk adım attığımız günden itibaren bu alanda çalışmaya başlıyoruz biz. Okulumuzun çok aktif çalışan bir toplum hizmetleri bölümü var ve bize bu konuda çok yardımlara dokunuyor. Örneğin ben okula ilk geldiğimde hazırlık senemde hani daha çok İngilizce derslerine ağırlık verdiğim için çok daha fazla zaman oluyordu bu tarz şeylerle ilgilenmek için. Um, sosyal sorumluluk adına bir şeyler yapmaya ilk o zaman başladım. Um, Okuldan bağlantılar kurarak mesela um, LÖSER'de çalıştım. Hı hı. Onun dışında farklı kurumlarla çalışıp en sonunda artık kendi projelerimizi kendimiz üretme noktasına geldik. Peki Çınar sen nasıl dahil oldun bu projelere? Ben okulumdan önce daha çok küçüklüğümde dahil oldum bu tarz. Daha doğrusu şahit oldum bu tarz şeylere. Hı hı. Annemin bizzat okuttuğu iki çocuk vardı. Onları görmedim. Daha 6 yaşımda falandım. Benden yaşta büyüklerdi. Hani onları ziyarete ilk O zaman anladım nasıl bir değer olduğunu bu işin. Ondan sonra babamın tam şey olmasa hani sosyal sorumluluk bağlamında olmasa da Beşiktaş'la beraber bir road show diye bir olay vardı. Hı hı. Türkiye genelinde gezip hani spor yapmaya istekli olan insanları ve bütün Türkiye genelinde arıyorlardı ve bu çocuklar çok gençlere, çocuklara yönelikti. Bu çocuklara bu olanakları sağlıyorlardı bütün Türkiye sahip bir turne halinde. Ben de bir kısmında yanında bulundum ve hani ne kadar istekli arkadaşlar olduğunu görünce dedim cidden bir şeyler yapmak gerekiyor çünkü insanlar bunu istiyor hı hı. bundan itibaren başladım okulum bana muhteşem yardımcı oldu bu konuda ve ben de bir dönem spor olarak hani gelen ufak arkadaşlarıma basketbolda yardımcı olmaya çalıştım hı hı. ve böyle başladım böyle işte anladım yani bunu aslında küçükken ya da şu yaşta demeyelim de bundan birkaç yıl evvel önce görerek yaptınız yani kendi büyükleriniz çünkü bu işlerin içindeydi ...hani Çınar'ın babası veya annesi gibi... ...hani senin o hazırlık döneminde... ...kendinden büyük sınıflar yapıyor... ...acaba ben niye yapmıyorum gibilerinden... ...kafandaki düşünceyle oluşmuş ve bu işe... ...başlamış görünüyorsunuz. Peki sosyal sorumluluk, sorumluluk projesi diyoruz... ...bu projelerden biraz bahsedebilir miyiz Gökçe? Bu projelerden bahsedelim... ...şimdi bir kere sosyal sorumluluk deyince... ...bu tamamen hani insanın... ...kendi gönüllü olarak yaptığı işler... ...gönüllü olarak kendini içinde bulduğu işler... ...şimdi... Ben hani kendi adıma konuşayım. Şimdiye kadar yaptığım projeler böyle hani birbirinden biraz farklı dallarda ve farklı kurumlarla yaptığım, içinde bulunduğum projeler. Hani LÖSEV dedim mesela. LÖSEV'de işte LÖSEV'in Levent'teki binasında hasta olan çocuklara şey yaptık. Hani hasta olan çocuklara hafta sonu derslerinde yardımcı oldum. Onun haricinde yine çocuklarla ilgili olan TGEV'de çalıştım. TGV hafta sonları gittim. Bir sonraki sene tabi bunlar hani böyle bahsediyorum ama bunlar uzun dönemli projeler. Başladığım zaman en azından bir 4-5 ay devamlı sürekli olarak yaptığım şeyler bunlar. Ondan sonra yine okuldan birkaç arkadaşımla beraber ben TGV'de çalıştım. Bizim eve çok yakın. Hafta sonları gittim. Gitar dersi verdik. Resim dersi verdik. Çocuklarla aktiviteler yaptık. Peki içinersen hangi projelerde bulundun? Hangi projelerde bulundum? Yakın zamanda doğru gerekirse 2 sene önce bizim okulda bu sos diye bir olay ortaya çıktı Boğaziçi Üniversitesi'nde. 12 arkadaşımız Boğaziçi Üniversitesi'nden gidip belli bir eğitim aldık. Bu eğitimin genel bu eğitim genellikle gönüllülük nedir ve bu tarz amaçlara proje nasıl yapılır? Bundan itibaren zaten hani sosyal sorumluluk kavramı daha da bir şekilde aldı daha da bir canlandı. Ondan itibaren işte e, bu sos için e, bulduğumuz bazı arkadaşları göktük, Göktürk'ten bulduğumuz bazı arkadaşları bizden 3-4 yaş küçükçe e, İstanbul çapında gezdirdik, müzelere götürdük ve onlarda bir tiyatro oyunu sergiledik. Aynı zamanda demin de bahsettiğim gibi gelen küçük arkadaşlara yak yaklaşık bir 6-7 ay boyunca bir basketbol eğitim verme şansım oldu. Ee, peki... Bu çalışmaların içinde bulunuyorsunuz peki hani program öncesinde söylediğiniz bir şey vardı evet 12 kişilik bir ekipsiniz ya da grupsunuz diyeyim ama Gökçen'in dediği şey kendimiz dışında bir gruba da 12 kişilik bir gruba da eğitmenlik ediyoruz demeyeyim de onlara aktarıyoruz yani akranlarınıza aktarıyorsunuz gibi bir şey oldu galiba evet. 24 kişilik bir grup oldunuz. Peki hı hı. onların bu olaya bakış açısını... ...yani hani tamam siz gönüllü olarak başladınız... ...hatta severek yapıyorsunuz bu işleri... Ee, ...onları da aranıza katmak çok hoş bir şey... ...peki onlar nasıl dahil oldu? Şimdi buna ben cevap vereyim... Ee, ...geçen sene biz... Bu, ...bu sos macerasına 12 kişi olarak... ...başladık hı hı. aslında... Ee, ...bu sene de aynı grup olarak... ...bu projeleri sürdürmeye devam ediyoruz... Ee, ...bu sene hani... ...alt sınıflardan olsun yine yaşlılarım olsun... Um, okuldaki diğer öğrenciler bizim geçen sene yaptığımız projeyi görüp bir şekilde ona dahil olup Bu de tamamen projenin yapım aşamasına dahil olmak istediler Veya uh, ben hani toranlarda ya da sınıflarda gidip duyurular yaptım İşte biz böyle bir grubuz um, projeler üretiyoruz Hani sosyal sorumluluk adına bizimle gönüllü olarak çalışmak isteyen arkadaşlar varsa Hani buyursunlar gelsinler biz ama okul dışında zaman ayırıyoruz bu işlere hı hı. Um, Bunun için zaman ayıracaksanız eğer biz de geçen sene hani bu projeleri yapan insanlardan öğrendiklerimizi size aktaralım ve birlikte bir proje öğretelim diye. Ee, peki şöyle bir soru sorayım. Ee, evet bu işi severek yapıyorsunuz. Ee, tamam Çınar için bilmiyorum tam bilgi almadım ama hani sen dördüncü sınıf öğrencisin. Ee, bunun ÖSSS'i var çalışman gerekiyor. Ve bu işe de hani zaman ayırman gerekiyor. Senin için bir problem oluşturuyor mu peki bu? Hani... Um... Evet zaman açısından ciddi bir zaman ayırmam gerekiyor. Hı -hı. Yani haftada belli bir saati sadece bu projeleri düşünmek, bunlar üzerine çalışmakla geçirmem gerekiyor. Ve hani o biz 24 kişiyiz. Beraber toplanmamız gerekiyor. Bunu okul dışında yapmamız gerekiyor. Bunu ayarlamak hakikaten zordu başta ama hani bir şekilde ortak bir zaman yarattık. Benim evet ÖSS'ye de hazırlanmam gerekiyor aynı zamanda ama hani bu tamamen kendi hani özverimle alakalı diyeyim. Biraz daha az uyumam gerekiyor belki ama bu tarz şeyleri, bu, bu işleri bırakmayı da açıkçası düşünmediğimden hani bir şekilde idare ediyorum diyeyim. E, peki Çınar şöyle sorayım. E, neden hani tamam bu işlere girdiniz, e, küçükken böyle böyle gördük, işte babamız böyleydi, annemiz böyleydi, şunu bunu gördük dedin. E, peki şu an bu işi neden yapıyorsun? Şu an bu işi neden yapıyorum? ya Sosyal sorumluluk insanda bir noktadan sonra... hani Belki bir ihtiyaç olması gereken bir unsur bence. Yani bir insan evladının bu işi yapması gerekir. Ve bunu yapmadan bir insanın sanki gönlü rahat etmez A şeklinde ilerlemedi bence benim görüşme göre. Ve hani bencilce de olsa bunu bir, bir miktarda kendim için yapıyorum. Yani hayatta çok klişe olacak ama hayatta barışık olmak için Hı -hı. yapıyorum. Ve tabii ki hani benden önceki jenerasyonlara da örnek olmak için yapıyorum. Peki sen Gökçe'ye? Hani Çınar çok güzel bir noktaya değindi. Hani bunu biraz da benice yapıyorum dedi. Aslında benim de çıkış noktam hani şu anda durumu değerlendirirsem bu um, kendime yardım etmenin başkalarına yardım etmekten geçtiğine inanıyorum şu anda. Tabii bunu yaşayarak hani öğrendim ben. Kalkıp da en baştan hani ben kendime yardım etmek istiyorum işte bir başkasına yardım edeyim diye başlamadı bu. Yavaş yavaş hani bir başkası için farklı türde bir şey ifadetini gö ettiğimi gördüğüm zaman. Hani bunun bana ona kattığından çok daha fazla yarar kattığını gördüm aslında. Hani bu noktada bencilikten bahsediyorum ben. Anladım. E, o zaman küçük bir e, müzik arası verelim ardından tekrar beraber olacağız. How many roads must a man walk down before you call him a man?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 Is blowing in the wind the answer is blowing in the wind Evet, e, müziğimizi dinledik. Şimdi tekrar beraberiz. Takıldığım bir nokta var. Sohbetin başında bu sos dediğiniz bir şey vardı. E, Boğaz içinin. ...Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği bir şey, bir hı. proje bu. Birazcık ondan bahsedebilir miyiz? Çınar ya da Gökçe, ikinizden herhangi biri. Ben bu soruyu Gökçe'ye aktarayım çünkü <gülüyor> hani... ...kurucu iki kişiden biri olduğu için hani en mantıklı onu. Şimdi bu sos deyince, bu sosun açılımı şu... ...Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Kulübü. Geçen sene başladık demiştim ben bu projeye. Bir arkadaşımla beraber Tuğçe. Hı hı. O geçen sene mezun oldu. Eee... Okul dışında hani aktif olarak gönüllülükle ilgili bir şeyler yapabileceğimiz bir yer arıyorduk açıkçası. Hani tesadüfen bu sos karşımıza çıktı. Orada iletişime geçtik oradan işte Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileriyle. Biz dedik ki sosyal sorumluluk projesi yapmak istiyoruz. Evet başka kurumlarla çalışıyoruz ama biz artık kendi projemizi üretmek istiyoruz. bize bu konuda yardımcı olur musunuz? Çünkü biliyorduk ki Boğaziçi Üniversitesi'nin bu sosyal sorumluluk kulübü öğrencileri aynı zamanda toplum gönüllüleriyle birlikte çalışıyorlar. Ve şey, toplum gönüllerinin halihazırda yapmış oldukları Küçük Adımlar Büyük Yarınlar projesi kapsamında bize sürdürülebilir proje yaratma eğitimi verdiler aslında. Ve biz okulda bununla ilgilenebilecek arkadaşları araştırdık, bulduk. 12-13 12, kişi, 12 13 kişilik bir grup yaptık. Hı hı. Ve geçen sene Cuma günlerimizde okul çıkışında Boğaziçi Üniversitesi'ne gittik. Bu eğitimi aldık. Zaten bu de diğer arkadaşlara aktardığımız eğitim orada öğrendiklerimiz. Anladım. Çınar program öncesinde görme engellerle yaptığınız bir çalışmadan bahsettin. Birazcık ondan yayında bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Bu da bu sos kapsamı altında yapılmış. Daha bizim okulun katıldığı öğrenciler. Yani bu sos mantı altında yapılmış bir şey. İşte dediğimiz gibi bu sos grubu 12 kişiden 24 kişiye çıktı. Ve 24 kişili olunca Proje yapmak tabii biraz daha zorlaştı çünkü iş bölümü yapmak çok da kolay bir şey değil. Özellikle hani herhangi bir hiyerarşi ya da otorite yoksa. Çünkü hepimiz arkadaşız. Hani birbirimize emir vermek ya da o tarz bir şey yapmak Hı. çok saçma geliyor. O yüzden ne yapabiliriz diye düşündük. Hatta yaklaşık iki ay boyunca 10-15 küsür projeyi düşündük. Ne, nasıl gider? Neler olur? Neler kötü gidebilir? Ve e, tekrar Gökçe arkadaşımız <gülüyor> olduğu fikri. Çok güzel fikir olan görme engellerin tabii kitapları okuyamadığı için dinleme olana sağlayan bazı kütüphaneler var. Bu kütüphanelerde bazı insanlar kitapları okuyorlar ve bunu kaydediyorlar. Bu kayıtlardan da görme engeller gidip yararlanabiliyor. Biz de her kişi tek bir, bir kitap okuyarak buna katkıda bulunmak istedik. Ve bu şu anda seslendirmelerini yapıyoruz ve um, belli bir şey seviyesi gerekiyor. İkisiyon seviyesi gerekiyor. E, bundan sonra yaklaşık 24 kitap seslendireceğiz ve e, Getem'den yardım alıyoruz bunun için. Getem'in internet sitesinde yayınladığı bazı kitaplar var, bunları kullanıyoruz. Amacımıza ulaşacağı sadece çok e, güzel bir yardım olacak. E, bu sosun sayesinde aslında hani sosyal sorumluluk projesi yani sizin kendi adınıza yaptığınız projeler başlangıcı gibi bir şey oluyor bu hani size bir altyapı sağlamak demeyeyim ama hani onlardan görüp e, kendiniz aslında proje ortaya çıkarmak ya, istemişsiniz evet, hani bize bir altyapı sağlıyor gibi çünkü Hı -hı. bizim orada hani asıl temamız e, bu yaptığımız proje çalışmalarında hep şeydi hani gönüllülük nedir sosyal sorumluluk derken biz bundan <gülüyor> ne anlıyoruz ya da ne anlamalıyız işte başka farklı grup kurumlarla çalışırken Nelere dikkat etmeliyiz gibi böyle çok temel şeylerden başlayıp sonradan işte proje hazırlama süreci nasıl gelişir işte insanlar e, proje hazırlama sürecinde nasıl yer alırlar ya da hani kim kime söyler ne yapması gerektiğini gibi hani çok böyle temel bilgilerle yola çıktık ve e, tiyatro gibi ne bileyim hani mesela çok farklı yerlerden farklı atölyelerden farklı sonuçlar çıkardık atıyorum bir grup şiir yazdı bir grup tiyatro oynadı falan hani böyle çok Farklı Aslında ben de zaten Hı -hı. bu konuya gelecektim. E, projelerinizin aslında hani tam ne yani kimle nasıl yaptığınızı e, bahsetmedik. E, bu projelerden bahsedelim. E, kimlerle çalışıyorsunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Herhangi bir e, zorluk çıkıyor mu diye bir sorayım. Şimdi mesela şeyden örnek vereyim. Biz geçen sene yarattığımız ilk proje Kültür Keşfi adını verdiğimiz bir projeydi. Ve biz çocuklarla çalışmayı seçtik. Um, tabii projenin öncesinde biz kimle çalışalım, ne üzerine olsun projemiz, işte ne bileyim hani ne kadar süreyle gerçekleştireceğimiz bir proje olsun gibi uzun uzun üzerine tartıştık. Sonunda dedik ki işte çocuğuz, evet çocuklarla çalışalım. Biz hepimiz çocukları çok seviyoruz falan gibi bir sonuç çıktı ortaya. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Um, i̇mkanı kısıtlı çocuklara böyle çocuklarla birlikte aktiviteler gerçekleştirirsek biz de o aktivitelerde bulunsak hem kendimize hem onlara çok hani keyif verecek ortamlar oluştur diye düşündük. Ve sonunda Feriköy'de bir ilköğretim okulunun öğrencileriyle beraber Kültür Keşfi adını verdiğimiz bu projeyi gerçekleştirdik. Müze Rahmi Koç Müzesi'ne gittik, Bilim Müzesi'ne gittik. Farklı alanlarda aktiviteler olsun dedik. İşte en sonunda hatta kendi oynadığımız tiyatro oyununu onlar için bir kere daha sergiledik. Okulumuzda Jimn oyununu oynamıştık Monier'in. Hı, hı Ve e, bizim yaptığımız bir aktiviteyi hani onlara sunduk. Bunun önemi de açıkçası bizim için çok farklı. Hani herhangi bir tiyatroya gitmek yerine biz kendi yaptığımız bir sanat aktivitesini onlara davet ettik ve bunu özel olarak onlar için yaptık. Yani bu da onlar için çok e, hani ayrı bir öneme sahip. Açıkçası ondan konuşmalarımız da var peki Çınar sana sorayım Onlar da yani bunları yaptığınız insanlarla çocuklarla yani ne gibi fayda gördünüz onlarda herhangi bir fayda ya da işte akıllarında oluşacak bir fikir ya da onların düşüncesinde herhangi bir değişiklik oldu mu diyeyim Anladım. şimdi Gökçeli'nin dediği gibi müzelere götürdük ve kendi tiyatronumuzu sergiledik müzelere gitmek tekrar çok klişe olacak ama onların um, en azından kültürel görüşlerini büyük bir boyutta genişletti diye düşünüyorum. Bunu onların konuşmalarından, onların sorularından, sürekli gelen sorularından ve meraklarından rahatça anlayabiliyorduk. Ve yani iş bittiğinde hani hatırlıyorum tiyatro tiyatro son günüydü. son duraydı bu projenin. E, iş bittiğinde işte birkaç küçük arkadaşımıza sahneye almıştık. E, Alkışlarla beraber selam vermiştik Yani onun gözündeki Neşe, arkadaşlarının gözündeki Neşe cidden hani yetmişti Ve çok güzeldi Peki e, diyorsunuz ki 12 kişilik bir grubuz e, 24 olduk e, Aslında okulunuzun Hani nüfusu Yani kalabalıktır diye tahmin ediyorum Neden bu kadar az peki Buna olan bu ilgi Bu proje sadece hani bizim yürüttüğümüz bir proje 24 24 kişilik. Okulumuzda başka bir sürü proje daha devam ediyor. Hani dediğimiz gibi toplum hizmet koordinatörlüğü cidden çok destek veriyor bize bizim okulda. Bu yüzden hani 24 kişi tabii okul oranına ya yani öğrenci oranına gayet düşük bir rakam ama ve lakin bunun dışında proje yapan çok daha fazla arkadaşımız var. Hani... Yani aslında okuldaki herkes e, senede en az bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmak zorunda. Bu okulun hani evet bizden bir beklentisi evet okulun bir misyonu bile diyebiliriz hatta. Hani e, bahsettiğimiz o toplum hizmetleri bölümü e, okuldaki her öğrencinin bir şekilde bu alanla... ...ilgili çalışmalar yapmasını bekliyor ve bu konuda onlara destek oluyor. Bu 24 kişi dedik, onlar sadece bir arada çalışan bir grup. Onun herkes farklı alanlarda, farklı projelerde çalışıyor zaten. Peki, hatırlıyorsan Gökçe, biz akran eğitiminde seninle tanışmıştık, evet. Çoçhan'ın yaptığı. Peki, yaptığınız projelerde akran eğitiminin bir faydası oluyor mu ya da bunu o gidişatta ya da o... ...gidişatın kollarından biri olarak kullanıyor musun? Diye. Tabii mesela geçen sene ben bu akran eğitimine katıldıktan sonra... ...bu kültür keşfi projesini yapmıştık biz. O söz küçün oyununu oynamıştım. İşte çocuk hakları ile ilgili... Pek çok bilgi edinmiştim. Çocuklarla nasıl iletişime geçmem konusunda da ayrı bir seminere katılmıştım hatta. Ve hani orada öğrendiğim, gördüğüm, aşina olduğum şeylerin hepsini çocuklarla çalışırken kullandım. Hani bir çocukla nasıl iletişime geçilir, çocuğa ne ters sorularla yaklaşmam gerekir ya da neleri asla sormamalıyım gibi şeylerin hepsini ben normal projede kullandım. Hani aktif olarak gördüm evet aslında bu böyleymiş diye direkt daha önceden tanıdığım şeyleri tekrar yaşadığını diyebilirim. Peki bu çalışmaları yaparken kaynak eksikliğiniz oldu mu ya da kaynak nereden buldunuz diyeyim Çınar? Kaynak nereden bulduk? Esasında kaynak bulmak bayağı bir zorladı bizi. Hatta yaklaşık böyle bir bir ayımız falan buna harcadık. Tabii yani özellikle de ekonomik kriz falan filan insanlar daha doğrusu yetişkin dünyası bizim projelere böyle para savurmuyor. Hı hı. Bizim didik didik kim bu işe gönül verir? diye aramamız gerekti. Çok zor bulduk. Zaten bir yakınımız vasıtasıyla bulduk. Dışında pek olmadı. Yani cidden bu işlere belki insanların sponsor insanların hani bunlara yardım etmesinin daha fazla olması gerekiyor. Yardım edişinin. Olmaması üzücü. Peki programı kapatmadan önce ikinize de ayrı ayrı sorayım. Bu projeleri yaparken tiyatro diyorsunuz işte bu bu sosun hani herhangi bir çalışmasında yani bu projeleri yaparken başınızdan geçen ilginç, komik ya da hiç beklemediğiniz bir anda kötü bir olay herhangi bir şey oldu mu diye e, Gökçe'den sorayım. Şimdi bu düşününce ilk aklıma şey geldi. Bir arkadaşım var hatta benle Yaşit. Um, okulun ilk senelerinde tabii bu başıma geldi. Şimdi dedim ya hani herkesin bir sosyal sorumluluk projesinde bulunması gerekiyor okulumuzda diye. Hani ben evet buna en baştan böyle hemen zıplayan öğrencilerden biriyim. Evet ben bunu da yapmak istiyorum. Hayır işte şunda da çalışmak istiyorum hı hı. ama ikisi aynı zaman çakışıyor hangi birini yapacağım diye heyecanlanan bir grup var. Bir de nasıl ya şimdi biz bunu böyle yapmak zorunda mıyız? Hani niye yapacağız ki ya gibi yaklaşanlar da oluyordu. Ki en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi böyleydi. Şimdi hafta sonu oraya mı gideceğim ya falan diye hı. böyle işe başladı. Biz tegeve beraber gittik. Ee, ve hani açıkçası tegeve benden daha fazla bağlandı ondan sonra. 8 haftalık dönemlerde yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum ama biz 8 hafta boyunca gittik o gitar çaladı gitar dersi vermiştim. Ve hani sınıfında yaklaşık bir 30 öğrenci falan vardı. Çocuklarla öyle güzel iletişimleri vardı ki ben bazen böyle hani onun ders saati benimkinden farklıydı. İçeri girip onu izliyordum ne, ne yapıyor neler yapıyor falan diye. Ve hani 8 haftalık dönem bittikten sonra bir daha gelmek için yine başvuruda bulundu. <gülüyor> hani böyle değişimlerde de oluyor yani. Anladım peki Çınar senden duyalım bir de onu. Hani belli bir ziyade bizim işte bu en baştaki 12 kişilik bu sos ekibinden düşündüğümde hani şu andaki en yakın arkadaşlarım hatta hani kardeşlerim diyebileceğim insanlar hep oradan çıktı. Yani bir senelik bir çalışma ve cidden hayatımda tanışmaktan herhalde en çok nasıl diyeyim şükür ettiğim insanları tanıdım ve yani... Bu, yüzden, bu şekilde arkadaşlarım geliştirdiği için çok mutluyum. Yani bu sosun bana ekstra olarak böyle bir getiri sağladı. Bana resmen hani can taşlarını tanıttı. Hı hı. Peki Çınar bir de son olarak programı kapatmadan önce yani programdan önce konuştuğumuz bir şey var. Senin hatırlatmak istediğin bir şey onu senden duyalım. Ee, dediğim gibi görme engelleri için projede biz kitaplar seslendiriyoruz ve bence hı hı. Ya, okuma yazması olan her insanın da yapması gereken bir şey bu. Ve buna talep de ki çok az. O yüzden hani insanlardan buna yardım etmeleri, en azından bir kitabı alıp okumaları, bazı kütüphanelerle hani ...en azından denemelerini istiyoruz ki cidden bu konuda bir ilerleme sağlansın. Çok da güzel olur. Peki bunu nasıl yapacaklar? Bunu nasıl yapacaklar? Bunu türlü kütüphaneler var. İşte bizim verdiğimiz örneğe Getem olsun... Böyle kütüphanelerle irtibata geçebilirler zaten bu kütüphanelerin web sitelerinde yayınlanıyor bu tarz kitaplar istedikleri onları alıp seslendirirler belli bir 5 dakikalık bir kayıt gönderirlerse üniversitenin cevabı çabuk oluyor. Cevap geldik. Cevap evet olursa bir kitap okurlarsa cidden bir görme engelli insanın hayatını çok daha mutlu edebilirler. Peki o zaman sizlere bugün konumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür. Ederim. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugün konuklarımız hevokullarından Çınar ve Gökçe oldu. Önümüzdeki hafta yepyeni yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.